De ki sizler açıktan ve gizlice ona eğer bizi bundan kurtarırsa elbette şükredenlerden olacağız diye dua ederken sizi karanın ve denizin karanlıklarından tehlikelerinden kim kurtarır?